Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İbadet ve itaat arasındaki fark nedir? İtaat ve ibadet arasında çok yakın bir bağlantı vardır. Yani ibadetler itaatin göstergesidir. Somut bir göstergesi olmaktadır. Yani Allah ve Resulüne itaat ettiğini söyleyen bir kişinin ibadetlerine bakılır yapmış olduğu davranışlara bakılır. Bunun en önemli göstergesi de ibadetlerdeki devamlılığı, sadakati ve samimiyetidir. Yani Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini söyleyen bir kişi bunu ancak ibadetleriyle ispat etmiş olur. Örneğin birini sevdiğini söyleyen bir kişiden sevgisinin ispatlanması istenir. Yani bu sevgi Sadakatle ortaya konur, samimiyetle ortaya konur, fedakarlıkla ortaya konur. Aynı böyle Allah'a ve Resulüne itaatin de göstergesi yine namaz ibadetiyle, oruç ibadetiyle, zekat ibadetiyle, Allah'a zikretme ve birçok hususta Resulüne tabi olma şeklinde ibadetlerin somut göstergesi ile itaat edildiği ispatlanmış olur. Arasındaki fark budur. Yani itaat söylemlerle ifade edilebilir ama ibadet söylemin ötesine geçip bizzat uygulama niteliği taşımaktadır. Ama şu da vardır ki ikisinin de arasında çok yakın bir bağlantı vardır. Yani biri olmadan diğeri olmaz. İtaat ve ibadetin ee, en önemli göstergesi dediğim gibi ibadetlerdeki samimiyet, ihlas ve e, devamlılıktır. Aralarındaki fark budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.